E, derslere geç iştirak edebiliyoruz. <gülüyor> Hakkınızı helal edin. E, inşallah bu gecede sizlerle beraber e, soru cevap şeklinde bir ders yapalım diye umut ediyorum. Allah-u Teala muvaffak eylesin. Sizleri de bizleri de. İnşallah sorularınızı bekliyorum. Sorularınız olmazsa Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nden kalmış olduğumuz yerden birkaç ayet-i kerimenin mana ve ile ilgili bir sohbetimiz olur inşallah. Allah bizden razı olsun, Allah muvaffak eylesin. Hazırda sorumuz yoksa inşallah biz derhal Kur'an-ı Kerim'den tefsir yapmaya başlayalım sanıyorum. Kardeşlerden bir soru yok şu an gelmiyor. Evet. Peki. Soru yoksa, o zaman Bakara suresinden kalmış olduğumuz yerden birkaç ayet kerime almaya çalışalım beraber. Ee, sanıyorum 60. ayet kerime de kalmıştık. evet değerli kardeşler. Bakara suresi 60. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve iz tasqa Musa li kavmihi. Kul idrib bi asaka al-hajar. Fanfajarat minhu 12 ayna. Kad alime kullu unas mesrebihum Kulu ve içrabu mir rizqillahi ve la ta'sû fi'l ardı mufsedin Evet. Bu ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Musa ne zaman ki Susuz kalan kavmi için Allah'tan Su istedi İsteyince Kulnâ Dedik ki Musa'ya Idrıb bi'asâkel hacer Elindeki asa ile Taşa vur Musa da bunu yaptı Fen feceret min hüsnetâ Aşrata O taştan da 12 göz su e, fışkırdı. Göz e, olarak, kaynak olarak su fışkırdı. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ Ve her e, aile, her kız grup insan ne zaman su alacaklarını da kendi aralarında anlaştılar ve her grup insan e, nöbetinin, su alma nöbetinin e, ne zaman olduğunu ve hangi kaynaktan alacağını e, kendi aralarında paylaştılar ve bunun anlaşmasını yaptılar. Kulu veşrabu min ve Allah Teala onlara buyurdu ki: "Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan yiyiniz, içiniz. Ancak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona bir şükür olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve la ta'sû fil ardı Yeryüzünde ifsad ediciler olarak gezip dolaşmayın, bozgunculuk yapmayın. Bu ayet-i kerimeden istifade edeceğimiz nokta, Yüce Rabbimizin insanlara nimetinin bol olduğu, O'na icabet eden, O'nun davetine icabet eden insanlar için lütufkar olduğu ve onların rızıklanması, yemesi, içmesi, dünyada ve ahirette rahat, huzurlu bir yaşam sürmeleri için ne gerekiyorsa tedarik edilmesi konusunda Yüce Allah'ın çok cömert ve lütufkar ve ikramsever olduğu konularını bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Ve yine bu ayet-i kerimeden İsrailoğullarının sürekli Allah'tan e, Musa aracılığıyla bir şeyler istediklerini ve sürekli ellerinde olan nimetlerin artırılması, başkalarıyla değiştirilmesi, daha farklı tat ve lezzette, farklı farklı nimetlerin kendilerine çalışmadan, gayret sarf etmeden herhangi bir zorluğa düşmeden kendilerine ikram edilmesi konusunda Musa aracılığıyla Allah'tan istediklerini görüyoruz. Burada İsrailoğullarının kendilerine nimet verildikçe, kendilerine ikram edildikçe şımardıklarını ve isteklerini her gün biraz daha ileri seviyeye taşıdıklarını ve maalesef maalesef şükredenlerden olmadıklarını görüyoruz. Çünkü önceki ayet kelimelerde de de var. Orada da görmüştük. Daha sonra da yine konusu gelecek. Zaman zaman diyecekler ki Ey Musa Rabbine söyle biz bu buldurcun etinden ve bu kudret helvasından da bıktık. Bize Rabbine söyle, mercimeğinden, yeşilliğinden, soğanından, sarımsağından bir şeyler versin. Biz artık bunları da istiyoruz, bıktık bunlardan diyecek kadar ileri gitmiş bir kavim İsrailoğulları. Bunu böyle diyeceklerine, ellerindeki imkanlarla bahçe yapmış olsalar, ziraat yapmış olsalar elbette bunlara kavuşacaklar ancak bunlar, Soğanı, sarımsağı biberi efendim mercimeği bile gökten inmesini, yağmasını adeta çalışmadan, toprağı e, işlemeden, sürmeden, sulamadan, dikmeden e, bir nimet yağmasını istiyorlar. Bu denli ileri gidiyorlar. Demek ki burada insanoğlu ne kadar bol nimet ile karşı karşıya kalırsa kalsın ne kadar kendisine nimet verilirse verilsin, ne kadar hiç yorulmadan, çalışmadan, gayret sarf etmeden, kendisine vadiler dolusu altınlar verilsin, e, ambarlar dolusu buğdaylar verilsin, e, her tarafı yemyeşil içinden ırmaklar akan e, ve fışkıran suları olan bahçeler verilsin, insanoğlu asla tatmin olmayacaktır. Çalışmadan, gayret sarf etmeden almış olduğu nimetler karşısında bile insanoğlunun maalesef nankörlüğe daha yakın olduğunu, şükürsüzlüğe daha yakın olduğunu, daha çok unutkan olduğunu, kadir şinas olmadığını, kadir kıymet bilmediğini ve şükredenlerden ol, olmak durumunda e, olmadığını üzülerek e, müşahede ediyoruz. İsrailoğullarının e, yapmış olduğu bu bu tür eylemlerin adı altında bunları da müşahede etmiş oluyoruz ki bugün de gerek İsrailoğulları ve gerekse diğer insanlar buna benzer bir takım tavırlar sergiliyorlar. Bir takım körlükler, bir takım şükürsüzlükler onlardan da görüyoruz. allah Teala bunları Kur'an'ın keriminde, kitabında bizlere anlatıyor ki e, bu sonradan gelen ümmetler de önceki ümmetlerin yapmış olduğu hataları bir, e, bir daha işlemesinler, bunlarda paylarına düşen ibreti dersi çıkarsınlar. 61. ayeti kerimede: Wa id qul ya Musa, Lann nacbera ala fedulna rabbek yukhrij lena mimma tumbitul ard min baqliha wa ghithaiha wa fumiha wa Burada da diyorlar ki ee ve iz kultum ya Musa siz Musa'ya şöyle dediğiniz zaman Ey Musa! Lennasbira ala ta'amin vahidin. Biz tek bir yemeğe sabırlı değiliz. Tek bir yemek yemeğe mecbur kalmak istemiyoruz. Tek bir yemek yemekten bıktık. Bize artık bundan bir kına geldi, bir bıtkınlık geldi. Tek bir yemek. Ee, öyleyse ya Musa ne yap? Fed'u Rabbeke. Fed'u lena Rabbeke. Bizim için Rabbinden iste, dile. Yıkhric lena mim em mimma Yerin bitirdiği şeylerden de bile çıkarsın. Bunlar çeşitli sebzeler, meyveler, vesaire, tahıllar, turunçgiller olabilir. Yerin bitirmiş olduğu şeylerden de bizlere çıkarsın. Biz ziraat etmeden de bu esnada yer bu nimetlerini bize çıkartmak sureti, çıkarmak suretiyle bizim istifademize sunsun. Böyle istiyorlar Musa. Tabii Rab, Rablerinden direkt istemiyorlar. Musaya söylüyorlar Hazreti Musa'ya Aleyhisselam. O da Rabbine söyleyecek onun aracılığıyla <gülüyor> onun dua etmesini, onun Rabbine yalvarmasını ve bu şekilde kendilerine yerin e, bitirmiş olduğu sebzelerden, turistiklerden, yeşilliklerden e, verin, e, verilmesinin sallanmasını istiyorlar. min <gülüyor> bakliha yani baklagiller baklagillerden ve e, sebzesinden ve gıthâ'iha yine e, hıyarından, salatalığından ondan sonra ve fûmiha sarımsağından ve adesihâ mercümeyinden ve basaliha soğanından. Yerin çıkarmış olduğu bu nimetlerden bize versin diyorlar. Kâle Musa dedi ki etes tebdilûne Etestebdülünle dedi huva edine siz daha az değerde olan bir nimeti veriyor da bildi huva hayır daha yani daha az bir şeyi istiyor da daha güzel daha yüksek daha büyük daha kıymetli bir nimeti bırakıyor musunuz? Yani iyi verip iyi verip daha azına mı razı oluyorsunuz? Daha az iyi olana mı razı oluyorsunuz diye onlara inkari bir soru yönetmiş oldu. Ihbitu Misran fe inne lekum ma'asaltun. Öyleyse hadi gidin Mısır'a, tekrar Mısır'a dönün. O e, zulmünden kaçmış olduğunuz Firavun'un ülkesine tekrar dönün ve orada siz ne istiyorsanız size orada verilecektir. Yani oradaki bahçeler buna müsait. Gidin, ziraatla uğraşın. Oradan bu istemiş olduğunuz nimetleri alabilirsiniz. فَضُورِبَتْ عَلَيْهِمُ dille. Bu yapmış oldukları bu nahoş bu ee, yanlış hareketten dolayı onların üzerine zillet yazıldı. Rezil ve rüsvay olmaları yazıldı. Maskara olmaları yazıldı. Alçaklık, düşüklük, hüsraniyet e, ve zilletin, alçaklığın e, her türlüsü onlara yazılmış oldu. Yapmış oldukları bu hareketten dolayı vel Onu onda söylemiş olduk ve bir bi gadabin Allah Allah'tan kendilerine yönelmiş olan bir gazabı da hak etmiş oldular. Zalik bi annahum kanu yekfuruna bi Onların Allah'ın gazabına düşmelerinin sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleriydi. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Yani İsrailoğları Allah'ın ayetlerini gerek doğadaki kainat ayetlerini gerek Allah'ın onlara vermiş olduğu karşılıksız olarak vermiş olduğu, çalışmadan herhangi bir gayret sarf etmeden vermiş olduğu nimetleri inkar bazında ve gerekse Allah'ın onlara vermiş olduğu diğer sözleri inkar bazında ve e, ve diğer ay ayetleri inkar bazında e, onlar bir e, yanlışlık ve inkar e, ve yalanlama içerisinde olduklarından dolayı Allah'ın gazabını hak etmiş oldular. Buna düçar olmuş oldular. "O yaqtuluna nebiyine biğayril hak." Yine Hakkı ol, olmadığı halde, hakları olmadığı halde veya hak etmediği halde Allah'ın nebisini de onlar öldürüyorlardı. İşte bu yüzden dolayı onlar e, bu kazaba nail oldular. Ki biliyoruz, e, Yahudiler İsa aleyhisselamı öldürmek istediler. Yine Yahudiler ee, Harun, Musa'nın kardeşi, Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun'u öldürmek istediler ee, ve daha birçok peygamber öldürme hikayeleri var. Dolayısıyla böyle bir kavim karşısında birbirine benzer uslup ve tavırlar sergileyen böyle bir kavim karşısında elbette Allah'ın gazabı gelecek idi ve onlara Allah'ın gazabı gelmiş oldu. Delik bime asavu kanu yagtedun. Onların Allah'ın gazabına düşmeleri, onların üzerine e, zilletin yazılması, zelil olmanın, düşük olmanın, hüsran, e, süranlık içerisinde yaşam sürmelerinin e, onlara bir ceza olarak verilmesi, işte. Allah'ın ayetlerini yalanlamalarından, nankörlüklerinden, Allah'ın peygamberlerini öldürmek istemelerinden dolayıdır. Yine onların yapmış olduğu isyankarlıklar ve haddi aşmalardır. Onlar taşkınlıkları ve haddi aşmaları sebebiyle bu zillete düçar olmuşlar ve buna müstahak olmuşlardır. Evet, bu kadar yeter. Bu ayetlerle ilgili Allah-u Teala e, cümlemizi hakkıyla iman eden, nimetler karşısında nankör olmayan müminlerden eylesin. Şimdi ekranda birçok soru görüyorum. Onlara cevap vermeye çalışacağız inşallah. allah Teala kardeşlerimiz e, şimdi sorularını yazmış oldular. Kaza Orucu olan Müslüman Ramazan orucu tutabilir mi? diye bir soru gelmiş Enes Abdülhalib. Kaza orucu olan Ramazan orucunu tutmak zorunda. Ramazan orucunu öncelemek zorunda. Çünkü Ramazan orucu Ramazan ayı içerisinde farz olan bir oruçtur. Ve yerinde ve zamanında yapılmalıdır benim kaza orucum var. Ramazan orucunu tutmayayım da kaza orucu tutayım demek doğru değildir. Çünkü Ramazan ayı içerisinde yazılı olan oruç sadece farz olan oruçtur. Farz ayın olan oruçtur. Ramazan orucudur. Bunun haricinde herhangi bir oruç tutmak mümkün değil. Ramazan ayında. Kazadır, nafiledir, böyle şeyler mümkün değil. Çünkü orada farz var. Tıpkı Cemaat namaza başladığı zaman e, yan tarafta ferdi olarak bir nafile namaz kılmanın e, yanlış olduğu gibi farz oruç varken e, bunun yanında e, bunu tutmayıp da kaza tutmak veya nafile tutmak e, elbette büyük yanlışlıktır. Öyleyse kaza orucu olan bir insan Ramazan ayı geldiğinde Ramazan orucunu tutmak zorunda. kazalarında daha sonra e, kaza etmek zorundadır. Şeytanın vesveselerinden kurtulmanın yolları nedir diyor. Yine Enes e, Abdülhalik kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> Yüce Rabbimiz, kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, Allah ona bir şeytanı arkadaş yapar. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, Allah onu bir şeytana arkadaş yapar. Veya bir şeytanı ona karine yapar, arkadaş yapar, onun refakatçisi yapar ve bu şeytan ona ne yapar? Sürekli vesvese verir. Ee, dolayısıyla Allah'ın zikrine Yaklaşmak, Allah'a zikretmek, ibadetlerimizi, farz olan ibadetlerimizi veya nafile olan ibadetleri sürekli olarak yerine getirmek ve sünnete uygun bir yaşamı yaşamaya çalışmak, şeytanın vesveselerinden bizi koruyacaktır. Allah'a sığınmak, Allah'a yalvarmak, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak ve e, kalbi sürekli Allah'ın zikriyle meşgul etmek ve sürekli hayra yönelmek, şerden sakınmak bizi şeytanın vesvesesinden koruyacaktır. Günahlardan sakınmak, kötü arkadaşlardan sakınmak. Kötü yerlerden, mekanlardan uzak durmak bizi şeytanın vesvesesinden uzaklaştıracaktır. İyi dostlar edinmek, müminlerle arkadaş olmak, hayır yolunda hayat sürmek, vakti hayırlı ilim talebiyle geçirmek, hayırlı insanlarla, salih insanlarla dost olup onların sohbetlerinde bulunmak, bizi şeytanın vesvesesinden uzaklaştıracaktır. Ve bu konuda örnekleri, sebepleri çoğaltabiliriz. Özet olarak bunları söyleyelim inşallah. Ve başka bir soruya geçelim. Yine Enes kardeşimiz, namazımızda Müslümanlar nasıl davet yapmalı? Doğru, şekli nasıl olmalı? Namazda e, yapılan dualardan bahsediyor. Değerli kardeşim, namazlarda, namazın kendisi zaten dua manasına geliyor, biliyoruz. E, namazın kıyamında sürekli Allah'ı anmak, tesbih etmek vardır. Namazın rüküsünde Yine Allah'ı anmak, tesbih etmek vardır. Namazın, namazın secdesinde yine Allah'ı tesbih etmek, anmak vardır. Ancak bu tesbihatın ötesinde secdede iken insan Allah'tan istemiş olduğu şeyleri, talep etmiş olduğu şeyleri zikredebilir mi, Allah'tan dileyebilir mi? Soru bu olsa gerek ülama'nın çoğu nafile namazlarda, nafile namazların rüküsünde ve çoğunlukla secdesinde, insanın yapmış olduğu tesbihattan tenzihattan sonra, insanın kendi diliyle dahi olsa, kendi diliyle dahi olsa, Allah'tan bir takım şeyler, istikrarlı şey, e, orada dile getirebileceğini söyleyen e, alimler vardır. Ancak ihtilaptan çıkmak için bu duaların, orada yapılan duaların Arapça olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü e, duaların Arapça olarak yapılması sünnet. Sünnete uygundur, sünnettir. Dolayısıyla gerek rüküde, gerek secdede fazla olarak yapmış olduğumuz yani oradaki tesbihattan fazla olarak yapmış olduğumuz duaların Arapça olmak üzere e, dillendirilmesi orada yapılması gerçekleştirilmesi nafile namazlarda mümkündür. Buna birçok alim cevaz vermektedir. Ancak insan namazda olur ki dünya kelamı ederim yanlış bir şey yaparım diye bundan endişe ederse o zaman e, namaz dışında da duasını yapabilir. Eftal olan hangisidir? Duanın namaz içerisinde olması mı? Namaz dışında olması mı diye bir soru e, sormamız gerekirse eftal olanı kişinin nafile namazın secdesinde yapmış olduğu duadır. Bu dua kişinin e, icabete yakın en yakın duası olacaktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde halinde iken kişinin Rabbine en yakın olduğu an ve zaman olduğunu bizlere bildirmektedir. Kişi Rabbinin huzurunda, ona en yakın anda, yani secde anında bu dualarını, bu taleplerini Rabbine iletir ve bu şekilde ondan yardım dilemiş olursa, bu da duasının müstecap olmasına e, sebep olacaktır şeklinde alimlerimiz görüşlerini dile getirmişlerdir. Evet, Allah-u Diğer bir soruya bakalım. Bazı kardeşlerimiz, evet ayetler yazmışlar. Evet. Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin. Ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor? İbadette ortak koşmak ne demektir? Evet, artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayet-i kerimede değerli kardeşlerim Allahu Teala insanlara ee, diyor ki, içinizden kim Rabbine kavuşmayı umut ederse, yani hoşnut bir şekilde, e, onu hoşnut ederek ve ondan hoşnut olacak şekilde onunla karşılaşmak ve onun nimetlerine e, nail olmak isterse ne yapsın? ibadetlerde Allah'a ortak koşmasın. Bu Buradaki ibadetlerden kastı nedir? Kulluktur. Yani kullukta, kulluğunda Allah'a ortak koşmasın. Biz sadece ibadetleri namaz, oruç, zekat yani bunlarda işte Allah'a ortak koşmasın. Bir takım başka şeylerde koşabilir. Mesela nedir? İstimdat, medet bekleme, Allah'tan gayrısından medet bekler diye bir mantık ortaya çıkabilir. Eğer buradaki ibadetten kastın sadece ibadet olduğu anlaşılırsa bir yanlış bir hüküm ortaya çıkabilir. O yüzden biz burada buradaki ibadetten kastın kulluk olduğunu ve hayatın her alanını bu kulluğun hayatın her alanını kapsadığını Kişinin hem ibadetinde, hem ahlakında, hem Allah'a yalvarışında, hem e, kulluğunda, kul oluşunda, insan oluşunda e, veya yaşantısında, günlük yaşantısında herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmaması gerektiğini e, buradan çıkartıyoruz. Bu da tabii ki kulluğun her yönünü kapsayan bir durum. İnsanoğlu 24 saat hayatın gününün 24 saatinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacak ve sürekli Allah'a sığınacak, Allah'tan yardım isteyecek ve niyetlerini de tamamen Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapacak. İbadetlerini yaparken, herhangi bir iyilikte bulunurken, herhangi bir iş yaparken, herhangi bir söz söylerken, herhangi bir yanlışın üzerine gidip o yanlışı düzeltme gayretindeyken, herhangi bir emirde bulunacakken, herhangi bir tavsiyede bulunacak iken, herhangi bir sunum yapacak iken, ya program yapacak iken bütün bu işlerin başında niyetini Allah rızası için olacak şekilde kurgulamalıdır ki kulluk gerçekleşmiş olsun. Hakiki kulluk gerçekleşmiş olsun. Başka otoritelere kulluğun bir bölümü sarf edilmemiş olsun. Evet. Buradaki kasıt kulluk diye izah edelim. Ondan sorun diğer bölümünde e, ne diyordu? Evet, soru bu şekildeydi. Şimdi ekran yukarı gitmiş. Evet, e, Allah'a ortak koşmak ne demektir? İbadette ortak koşmak ne demektir? İbadette ortak koşmak ibadeti yerine getirir iken Allah'ın rızası dışında başka mahlukların rızasını da talep etmek, gösteriş yapmak, gösteriş için bunu yapmak veya başka amaçlar gütmek. Örneğin, ben zayıflamak istediğim için namaz kılıyorum dediğim zaman işte burada biz başka bir arzuyu Allah'ın arzusuna, Allah'ın emrine ortak etmiş oluyoruz. Namaz veya ben Ramazan orucu tutuyorum, namaz kılmıyorum ama Ramazan orucu tutuyorum. Çünkü Ramazan orucu tutmak aynı zamanda benim zayıflama sebep oluyor. Daha zinde, daha fit bir vücuda sahip olmama, yakışıklı bir bedene sahip olmama sebep oluyor. Düşüncesiyle namaz kılar, oruç tutarsa bir insan, burada da orucunda da bir başka hedefi, bir nefsini özellikle, bir gayesini Allah'ın gayesine ve emrine ortak koşmuş olur. İbadetlerde bu şekilde ortak koşmalar meydana gelir. Başka bir örnek vermek gerekirse, namaz kılan bir kişi bununla İnsanların gözünde e, iman ehlinden görünmek istiyorsa, bu namazı kılarak başkalarına e, bu adam hak yemez, hukuk yemez, hukuk ihlal etmez, namazını kılan bir insandır. Buna güvenebilirsiniz, bundan bununla alışveriş yapabilirsiniz. Eğer bu adam esnafsa, bu adamın esnaf e, bunun e, dükkanından alışveriş yapalım çünkü namazlı bir insandır, bizi kandırmaz, e, düşüncesi olsun, yerleşsin, böyle bir kanı oluşsun diye namazını kılmış olursa, burada ibadette Allah'a ortak koşmuş olur. E, Tabi burada Allah'a şöyle ortak koşar. Allah'ım esas gayem seni razı etmek ama bunu yaparken de şu dünyevi maslahatlar, dünyevi bir takım çıkarları da e, hedef haline getirdim derse ortak koşmuş olur. Ama Allah, Allah'tan hiçbir şey beklemiyorsa ve dünyalık bir şeyler bekleyerek bunu yapıyorsa, bu zaten bunun içerisinde küfür de vardır. Çünkü bir ibadet, bir ibadet öncelikle Allah rızası için yapılmalıdır. Allah rızasının yanında başka varlıkların rızasını gözetmek. Veya kişinin kendi menfaatlerini gözetmesi, e, ibadetinde, niyetinde Allah'a ortak koşması manasına gelmektedir. Ama insan Allah'ın rızasını tamamen unutur da sadece dünyalık bir takım hedefler için bunları yaparsa, bu insan zaten mümin bile olamaz. Çünkü e, Allah'ı razı etmek gibi herhangi bir gaye taşımıyor. Bu ibadetler Allah'ın emridir ben bu emirleri kale alıyorum diye herhangi bir düşünce içerisinde değil, tamamen o işin o boyutunu unutmuş. Dolayısıyla böyle bir insanın imanlı olabilmesi de mümkün görünmüyor. Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi. Bu ayet günümüz depremleri içinde bir işaret midir? Evet, biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi. Deprem gibi, sel felaketi gibi, fırtına gibi, yangın gibi ve buna benzer e, kuraklık gibi birçok olay Allah'ın e, insanları sınaması için kullanmış olduğu vesilelerdir. Allah yine ikinci olarak da Allah'ın insanları, günahkarları, isyankarları cezalandırmak, ahirette görecek oldukları azabın bir kısmını dünyada onlara tattırmak için e, vesile görmüş olduğu bir takım azaplardır. Yine diğer insanlara ibret olsun diye onların hali, onların, e, o insanların bir şekilde, herhangi bir şekilde burada adı geçen depremdir, zelzeledir, e, seldir, tufandır, yangındır e, veya kıtlıktır. Buna benzer şeylerle e, insanların bir kısmını cezalandırmak suretiyle diğer kısmının ibret almasını sağlamakta Allah'ın e, hikmetleri arasında yer alabilir. Biz inanıyoruz ki bütün depremler, sel felaketleri, tufanlar hepsi bir hikmete binaen e, gerçekleşmektedir. Bu hikmet bazen cezalandırma, bazen imtihan etme ve seviyeyi yükseltme, e, ahirette karşılığını verme, e, bazen diğer ümmetlere örnek olsunlar, ibret olsunlar amacını gütme şeklinde e, hikmetleri içerisinde barındırmaktadır. Başka hikmetler de vardır ama bizim insan olarak e, görebildiğimiz, bilebildiğimiz, aklımıza gelen hikmetler bunlardır. Allah-u Teala وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرُ Biz azabın azıyla e, azını, azabın azını onlara tattıracağız. E, azabın çoğu onlara gelmeden, azabın çoğu onlara dokunmadan. Yani ahiret azabı onlara dokunmadan dünyada, ahirette görecekleri azabın bir parçasını basitin bir cüzünü bir basitini biz onlara dünyada tattıracağız diyor Allahu Teala. Demek ki bu ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi Allahu Teala isyankar ümmetleri ahirette görecekleri azabın bir kısmıyla bir cüzüyle düşük bir e, seviyesiyle onları ahirette cezalandırabilir Allah cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i böyle bu tür e, cezalardan korusun ancak bu dua daha çok fiili dua olarak olursa e, müstecap olur fiili duada bu belalara düşmemek bu cezaların muhatabı olmamak için Allah'ın e, sevdiği kullardan olmak için gayret sarf etmek, onun istediği şekilde kul olmak, emirlerini yerine getirmek, nehirlerinden sakılmakla olur. Fiili dua budur. İnsanlarımızın bugün en çok eksik olduğu alan fiili duada bulunmalarıdır. Fiili duada bulunmazlar, esvaba tevessül etmezler, bir şeyin bir nimetin elde edilebilmesi için bir takım sebeplere inmezler. O sebepleri ele almazlar. Sadece dua ederler. Allah'ım şunu ver, Allah'ım bunu ver, Allah'ım. Ve çok kurnazlar, din tüccarları da bu konuda hemen sahaya çıkmışlar. Ve e, duaları, sözel duaları kabul edilmeyen bu insanların bu problemlerine bir cevap olsun diye onlara bir takım sunumlar yapmışlar. Mesela demişler ki siz günahkarsınız sizin duanız kabul olmaz. Biz mutlaki insanlarız. Bizim duamız kabul olur. Allah bizim duamızı reddetmez. Siz bizim dediğimizi yaparsanız bize tabi olursanız bize boyun bükerseniz bizim dediklerimizi yaparsanız biz de size bu duayı yaparız. Örneğin Bizim işte derviş hanimize her işte zekatını verirsen, paranı verirsen, biz de sana şunu şunuşmu yaparız. Bizim şurada para ihtiyacımız olduğu zaman veya bir arsaya ihtiyacımız olduğu zaman, sen bunu yerine getirirsen, biz de sana yakın oluruz. Senin istediğini yerine getiririz veya Allah'tan isteriz şeklinde bir e, ticari ilişki içerisine giren fırsatçılar ortaya çıkmışlar. ve Bazıları da e, 4444 defa okuman lazım olmaz e, şeklinde rakamlar ortaya çıkarmışlar. Ve insanları bu şekilde kandırmaya çalışmışlardır. İnsanlar amel etmekten e, uzaklaşıyorlar, imtina ediyorlar, amel etmek zor geliyor. Ancak yakarışlarını ifade eden bir takım cümleleri, bir takım sözleri ezberleyip defalarca bir takım sayılar, sayılar miktarınca okunduğu takdirde bu duaların kabul edileceği inancına sahip olmuşlar. Bunlar çok yanlış işlerdir. Bir kelimenin 1000 defa, 2000 defa, 3000 defa tekrar edildiği takdirde insanın dileğinin gerçekleşeceğini düşünmek putperestliktir. O kelimede bir tılsım görmektir. O kelimenin söylenişinde, o kelimenin yay, söylen, söylendiği esnada, yaymış olduğu ses dalgalarının e, ses nüanslarının ortaya yayıldığı andan itibaren ve bunu sürekli bir yayın halinde binlerce kez e, e, yapıldığı takdirde bu sözlerin bir şekilde e, kabul edileceği veya bu söz bu sözlerin yayılan bu ses dalgalarının insanın o talebini o niyetini yerine getireceğini düşünmek tam manasıyla Büyük bir putperestliktir. Zira burada yardım kelimelerden istenmektedir. Kelimelerin dilde sese dönüşmüş halinden ve bu halin yayınlanmasından ve tekrarlanmasından bir şey beklenmiştir. Bu putperestliktir. Bu böyle değil de, hayır biz bu kelimeyi, bu duayı... Evet, bu duayı 4444 defa yapıyoruz. Dolayısıyla Allah e, bunu bu kadar miktarda yaptığımız zaman kabul ediyor şeklinde bir inancımız olursa, bu takdirde bu takdirde e, Allah'tan bekliyoruz ancak Allahu Teala bunu 4444 defa yaparsak kabul ediyor. Bir defa söylersek kabul etmiyor şeklinde bir inanca sahip oluruz ki bu da yanlıştır. Allahu Teala bir defa söylediğin zaman kabul etmediği, kabul etmeyeceği bir yakarışını, yalvarışını 10.000 defa, 4.444 defa söylediğinde neden kabul etsin? Yani burada adetler, sayılar önemli değil. Bir defa dua edersiniz ama yürekten edersiniz, samimiyetle edersiniz. Beri olmuş günahtan beri kalmış bir, tövbe etmiş, tevbekar olmuş, bir kalp ve tövbekar olmuş bir dil ile bunu yaparsınız. Ve allah Teala elbette e, böyle bir kulunun duasını geri çevirmez. Çevirse bile imtihan gereğidir. Ahirette karşılığını verecektir. Allahu Teala öyle murat etmiştir, vermemiştir. E, bunu böyle düşünmek lazım. Aksi takdirde, efendim şu adette söylendiği zaman kabul ediliyor. O zaman şöyle bir inanç var. E, 4.444 defa söyledim. Allah bunu kabul etmek zorunda. Böyle bir şey olabilir mi? Haşa. Allahü Teala böyle bir şey istemiyor. Allahü Teala'nın göndermiş olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir dua tavsiyesinde, emrinde bulunmamış. Böyle bir dua bize göstermiş değil. Bunların hepsi uydurma şeyler. Ee, dediğim gibi duayı oluşturan Kelimelerin sese dönüşmüş ve tekrarlanmış halinin bir tılsım etkisi yapabileceğini düşünmek putperestliktir. Çünkü o sesten, o telaffuzdan bir medet beklenmektedir. Halbuki medet Allah'tan beklenecek. Ve Allahu u Teala'ya da bir maruzatımız olduğunda onu uygun bir dil ile dile getirmemiz gerekir. allah Teala kalbimizden geçeni biliyor ama yalvarmak da bir kulluktur. allah Teala o kulluğu bizden görmek istiyor. اَدُّعَاُ الْلُّبُّ الْعِبَادَةِ Dua, ibadetin özüdür. Dua, kulluğun özüdür. Yalvarıp yakarmak, Allah'a sığınmak kulluk nişanesidir, kulluk göstergesidir. allah Teala bunu bizden istiyor. Dolayısıyla insanların problemli olması gayet doğaldır. İnsanların problemli e, olduğu takdirde bu problemlerden kurtulmak için Allah'a sığınmaları, Allah'tan çare beklemeleri kulluk nişanesidir, kulluk göstergesidir. Hatta ve hatta bu bizim bir yerde yaratılış sebebimizdir. Çünkü Allah-u Teala'nın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer siz günah işlememiş olsaydınız Yüce Rabbimizin lisanıyla söylüyor. Allahü Teala sizi yok eder. Yerinize günah işleyip ardından pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşan ve tövbe eden ve Allah'a sığınan bir başka kavim yaratırdı diyor, buyuruyor. Demek ki e, insan hata edebilir ancak insandan beklenen kulluk nişanesi onun hatasını anladıktan e, kendi hatasını e, anlamasıyla birlikte derhal nedamet göstermek pişmanlık göstermek ve tövbekar olmaktır. Evet Ee, tabii ki sayfamız kapandığı için sorular da gitti herhalde. Ee, bir başka soru var. Kim din kardeşine bir özür beyan eder de kardeşi bunu kabul etmezse onun üzerinde meks sahibinin e, günahı kadar vebal olur.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 her özür kabul edilmeli midir? Şimdi, bu hadisin e, tabi ki kaynağı belirtilmemiş. Nereden alınmıştır? Burada, e, bu hadiste ben büyük bir zafiyet, büyük bir e, e, yani sahih olmayacağı konusunda işaretler görüyorum. O yüzden, bu bu üzerinde herhangi bir görüş beyan etmeyeceğim. Bu hadisin kaynağını bulalım. Ona göre konuşalım. Hadis bu haliyle e, sorunlu, mana olarak sorunlu olarak görünüyor. Kaynağına bakalım ondan sonra üzerinde tekrar dururuz. Kafirleri taklit eden veya şaka amaçlı papaz kıyafeti giyen kafir olur mu? Bir insan e, kafirleri e, yani kültürel bazda giyim, kuşam, yaşam tarzı, yeme içme gibi e, bir takım şeylerde taklit ederse bu e, onu kafir yapmaz. Eğer imanı varsa, eğer Allah'a ve Resulüne, kitaba, meleklere harfiyen inanıyorsa... Bu taklidi, ya onları kültürel bazda e, giyim, kuşam, yeme içme şekillerinin taklit etmesi, yaşam şekillerinin taklit etmesi, onu kafir yapmaz. Ancak ümmetin her ferdi bundan men edilmiştir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, -Yahuda -Nasara", e, Sürekli Hristiyan ve Yahudilere muhalefet edin e, şeklinde, emirler tevcih etmiştir. Bizler, İslam ümmeti olarak, üstün ümmetiz. Kafirlerden, ehli kitaptan, üstünüz. El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir. Ve kendi üzerinde yücelik kabul etmez. hadis mucibince, bizler, ehli iman kişiler, ehli iman insanlar olarak, e, kıymetliyiz, onurluyuz, yükseklerdeyiz. Küfrü, inadı, isyanı e, içinde barındıran milletlerin yaşam şekillerini, giyim kuşamlarını, e, konuşma stillerini, yaşam şekillerini kendimize örnek alamayız. Almamalıyız. Eğer alırsak bu bir aşama sonra onların inançlarını da e, taklit etmemiz etmemizi gündeme getirecektir. İnançlarını taklit etmeye başladığımızda da artık bizler de onlar gibi kafir, Allah korusun kafir oluruz. Çünkü artık e, onların e, sadece fiziki görünümleri değil kalpteki inançları da taklit edilmeye başlanmıştır kalplerdeki küfürleri de taklit edilmeye başlanmıştır. Bu da küfürdür. O yüzden günümüzde Hristiyanların, ehli kitabın, Yahudilerin bir takım hareketlerini, konuşmalarını Zevklerini, sefalarını, yaşam şekillerini, giyim şekillerini e, ve buna benzer bir takım alışkanlıklarını güzel gösterme yönünde yapılan bütün gayretler gerek görsel basın aracılığıyla gerek e, işte yazımsal basın, yazılı basın aracılığıyla ve gerekse e, bir takım faaliyetler, bir takım e, ilmi veya kültürel faaliyetler aracılığıyla veya bir takım filmler aracılığıyla onların giyim kuşamları, yaşam şekilleri, tavırları, halleri, Güzel gösteriliyorsa insanlarımızın, Onların bu yönlerini Örnek almaları Onların Giyin kuşamlarını Yaşam şekillerini Hal ve tavırlarını taklit etmeleri isteniyorsa Bu Nihayetinde Onların kalbinde Olan küfrü de Taklit edin Şeklinde bir Noktaya gelecektir. Bu son aşamada onların kalbindeki küfrü de taklit edin, onu da güzel görün şeklinde bir anlayışa götürecektir ki yıllardan beri yapılan batıcılık anlayışı, yıllardan beri bir siyaset olarak güdülen batıya benzeme, batılı olma, batılı gibi düşünme, Batılı gibi giyinme e, siyasetleri artık meyvelerini vermiş insanlar batıllar gibi geziyorlar, tozuyorlar, giyiniyorlar, kuşanıyorlar, konuşuyorlar, batıllar gibi yaşıyorlar ve onlardan bir farkları kalmıyor. İçkisiyle, zinasıyla, maddesiyle her türlü e, insani, ailevi, sosyal İlişkilerinde tamamen batılılar gibi e, davranıyorlar ve inançlarında da batılılar gibi olmaya başlamış durumdalar. İnsanlar batıda yani dini fazla kale almaz. Onlar için önemli değil e, dinin verileri fazla. E bugün baktığımız zaman bizde de dinle yani batıyı örnek olan batılı gibi yaşayan insanların e, dini konuda bilgisiz olduklarını yaşam dini yaşam yaşam yaşama konusunda çok gevşek çok zayıf çok cılız çok isteksiz verimsiz olduklarını görüyoruz Hatta Hatta geçen bir yarışma programından bir alıntı yapılmıştı ee, bu dosya olarak da e, buradaki sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmış bir dosyaydı orada e, bir takım kadınlar var <Gülüyor> Ve onlara deniyor ki sabah namazı kaç rekat apışıp kalıyor dört tane kadın genç kız var iş aralarında neyse sabah namazı kaç rekat sorusu karşısında apışıp kalıyorlar. Halbuki işte 1990 yılında meşhur olan bir televizyon programının ismi nedir diye böyle muamma bir soru sorulduğunda tak diye cevap veren o insanlar sabah namazı kaç rekat diye sorduğunda dört kadından hiçbiri yani aralarında erkek de olabilir, fark etmez hiçbir cevap veremiyor. E, ve o insanların üzerindeki kıyafet tamamen batılı e, bayanların kıyafeti. Demek ki e, dış alemde batıya benzemek, iç alemde de batıya benzemeyi gerektiriyor. Dış alemdeki tezahürler iç alemin habercisidir. Dış alemdeki gelişmeler, iç alemdeki gelişmelerin aynasıdır, habercisidir. Öyleyse giyiminde kuşamında yaşam şeklinde batıyı taklit eden bir insan, ilk başta kafir olmasa da küfürün yoluna girmiştir. Kafir olma yoluna girmiştir. O kafirleri... Ee, Evet, kafirleri e, yüce gördüğünde, kafirleri kafasında, kalbinde yücelttiğinde aslında onların küfrünü de yüceltmiş oluyor ve bu şekilde o küfrü de benimsemiş oluyor. İşte fark etmeden insanoğlu, hiç fark etmeden maalesef e, sadece basit bir takım halleri, tavırları, giyim kuşamı taklit etme gerek e, yıl yılbaşılar kutlama ve gerek doğum günleri kutlama e, şu günleri Krizmis e, efendim kutlaması veya e, Valentine sevgililer günü kutlaması efendim, e, mum yakma, mum üf, üfleme, söndürme, e, işte ne bileyim, e, evde köpek besleme, şu, bu tür şeyler, yani batıda ne varsa, e, eve ayakkabıyla girme vesaire, bu, bu tür şeyler, batıda ne varsa, kendi hayatında tatbik ediyorsa, bu insanın neticede varacak olduğu nokta batılılar gibi, küfrün içerisine düşmektir. Dış alemlerini, siz onların dış alemlerini taklit ettiğinizde, iç alemlerini de bir zaman sonra taklit etmeye başlayacaksınız. Çünkü dış alem, iç alemin yansımasıdır. Önce yansımaları kabul ediyoruz. Daha sonra işin özü neyse, kalpteki o ana düşünce, fikir, yapı, inanç, onu taklit etmeye başlıyoruz. Neticede bu asimilasyon, bu e, dejenere olma durumu bu şekilde e, bir süreç, doğal bir süreç olarak kendini gösteriyor. Neticede bir ülke Hristiyanlaşabiliyor, bir ülke Batılılaşabiliyor. Bizde batılaşmanın e, yoğun bir şekilde yaşandığı gibi. E, İspanya Endülüs Devleti iken e, sokaklarında camilerden geçilmez iken, sokaklarında tesettüre uyan bayanlardan e, sakal bırakmış ilim er, erbabı e, erkeklerden geçilmez iken, bugün İslam'ın garip kaldığı, unutulduğu, Hristiyanların e, küfrün, şirkin, hakim olduğu bir ülke haline gelmiş durumda. Demek ki e, 800 sene İslam'ın beşikliğini yapmış e, yüzlerce alim, ilim erbabı e, yetiştirmiş, İslam, İslam medeniyetinin önemli bir e, merkezi durumuna gelmiş. Bu ülke şimdi Hristiyanlaştıysa, asimile olduysa, ins ins insanlar orada dini, İslam'ı unuttuysalar, demek ki bu süreçler başka yerlerde de tekrarlanabilir. Ülkemizde de bu amaca yönelik olarak bir takım siyasetler zamanında güdülmüştür. Ve bugün e, bu batılaşma e, siyasetinin e, bir şekilde önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bunu böyle inanıyor ve böyle olmasını temenni ediyoruz. E, ve buna inanıyoruz. İnşallah... Bu e, ümmeti tekrar kendi ön, öz benliğini, benliğine döndürme çabasını e, güden kardeşlerimiz bu davalarında başarılı olacaklardır. Bizlerin duası da onlarladır. Ümmet de bu konuda uyanık olup her fert e, bu batıllaşma tehlikesinin e, nedenliği e, tehlikeli, nedenli, zararlı bir e, süreç, siyasi süreç olduğunu e, yakınlarımıza, çevremize anlatmamız lazım. Her fert bunu anlatması lazım. Bu tehlikeyi insanlara e, bildirmesi lazım. E, ne olacakmış canım? Onlar yapıyorsa, biz de yapıyorsak yani bir sıkıntı yok e, demeyeceğiz. Çünkü Görüyoruz ki onların dış alemlerini, yaşantılarını taklit edenler belli bir zaman sonra iç alemlerini de, inançlarını da, küfürlerini de taklit etme durumuna geliyorlar. Bu kaçınılmaz bir son oluyor. Bugün sabah namazının kaç rekat olduğunu bilmeyen yığınlarca insan olduğunu düşünürsek, gusül abdesti almayı bilmeyen nice nice insanlar, baylar, bayanlar olduğunu düşünürsek, teyemmüm dendiğinde apışıp kalan bu da neymiş deyip hiç olaydan bir haber e, kalan insanların e, olduğunu müşahede ediyor isek, Ramazan ayı geldiğinde sokakta, bu sokak İslam sokağı mı? Bu sokakta yaşayanlar Müslümanlar mı? Değiller mi? sorusuna cevap bulamıyor isek insanların yarısından çoğu yer içiyorsa, içiyorsa bu e, batıllaşma sürecinin e, büyük ölçüde e, hedefine ulaştığını bizlere gösteriyor. Yine sokaklara baktığınızda bir e, işte New York sokağıyla bizim İstanbul'un herhangi bir sokağı arasında ve bu sokaktaki gezen dolaşan insanların Yaşam şekilleri, inanç şekilleri, giyim kuşam şekilleri arasında bir farklılık göremiyor isek büyük ölçüde bu batılaşmanın çok büyük ölçüde gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Haçlı seferleri oldu 14 tane ve tabi daha çok irileri bunlar, küçükler de var. Bunun sebebi Anadolu'yu tekrar Hristiyanlaştırmak idi, İslam'ı yok etmek idi bu seferlerin. Bunu yapamadılar silahla. Bunu kültürel silahla yapmak istiyorlar. Ve bugün bazı din adına çıkmış bazı cemaatler de Batılıların bu isteklerine yağ sürüyor. Ekmeklerine yağ sürüyor. batılların bu isteklerini gerçekleştirmek için onlar da canhıraç bir şekilde gayret gösteriyorlar. Geçenlerde Rusya'da yapılan bir dinler arası diyalog toplantısında Beyazıt Camii imamı Kur'an-ı Kerim okurken salonda her dinden mevcut olan insanlara içki servisi yapılıyor. İstanbul emekli müftüsü bu olaya şahit iken böyle bir olayın yanlış olacağını dile getirmiyor. Bazı gazeteciler, yazarlar, çizerler orada böyle bir şeyin yanlış olacağını dile getirmiyorlar ve hepsi böyle bir şeyi kabul ediyorlar. Ee, oradaki Hristiyanları, Yahudileri, Budistleri e, bir muha e, muhatap almak suretiyle onların da dinlerinin itibarlı olduğunu, olduğu imasını ümmete yansıtarak e, ümmetin aklını karıştırıyorlar ve bizzat orada içki e, servisi yapılırken Kur'an-ı Kerim okutmak suretiyle de Kur'an-ı Kerim'in yüceliğiyle dalga geçiyorlar. Onu yerlere atmış oluyorlar. Onun o e, "Innemel hamru vel رِجْسُنْ مِنْ min الشَّيْطَانِ Muhakkak ki içki, muhakkak ki e, fal okları Bunlar şeytan işi pisliklerdir. Feşteni bu, bunlardan uzaklaşın şeklindeki ayetleri dinlemeden bunları, bunlara karşı kör, sahars olmak suretiyle, hatta bunların manasıyla dalga geçecek, bunların, bu ayetlerin bize sunmuş olduğu emirleri hafife almak suretiyle Kur'an'ı Kerim'in Ağırlığını ümmetin kalbinden söküp atacak bir nümayişi, bir sahte planı orada sergiliyorlar. Demek ki bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Ümmet hem kendi içinden hem kendi dışından bir takım tehlikelerle karşı karşıyadır. Ümmet dikkatli olmalıdır. Ümmet uyanık olmalıdır. Bu tür davranışlara, davranışlara, bu tür, bu tür sahtekarlıklara asla ve kata prim vermemelidir. Ümmet düşünmelidir. Ümmetin her ferdi aklını kullanmalıdır. Ümmet maalesef görünmeyen kablolar ile hepsi şeyhlerine, e, cemaat liderlerine kafalarını bağlamışlar. Düşünmüyorlar, akletmiyor, akletmiyorlar. Onlar yaptıysa doğrudur mantığıyla gidiyorlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Onların ataları, onların büyük gördükleri o atalar, onların takip ettikleri o atalar şayet batıl yoldaysa onlar hala onların yolundan mı gidecekler? Hiç onların e, batıl yolda olabileceğini, batılı e, dile getirdiklerini, batılı satışa sunduklarını düşünemiyorlar mı? sorusuna muhatap olmak suretiyle ve bu sorunun işte manasına inerek insanların yeniden akletmeleri lazım. Beyinlerini görünmeyen kablolarla bağlamış oldukları merkezlerden artık kurtarmaları, bu kablolara makas atmaları lazım. Artık düşünmeleri lazım. Artık Kur'an'ın mesajını, Peygamberimizin mesajını asli kaynaklardan direkt olarak almak lazım, almaları lazım. Artık bilmeleri lazım ki onları kurtuluşa götürdüklerini zannettikleri liderler aslında onları cehenneme doğru götürüyor. Çok tehlikeli bir gidiş var. Bu konuda her mümin, her insaflı, iyi zanlı, düşünen mümin e, aklını başına almalıdır. Ve e, Kur'an'a, Peygamberimizin sünnetine, sahabenin yaşamış olduğu İslam'a, asr-ı saadet İslam'ına yeniden teslim olmalıdır. Ve onu yeniden anlayıp en güzel şekilde yaşama gayreti içerisine yeniden girmelidir. Buna ihtiyaç vardır. Dünyayı kurtarmak için buna ihtiyaç vardır. Ahiretimizi kurtarmak için buna ihtiyaç vardır. Kul olabilmek için buna ihtiyaç vardır. Evet değerli kardeşler. 1 saat 12 dakikadır aranızdayız. Ee, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Burada başka sorularımız da var. Musa kardeşimiz sorular sormuş. Kendisinden e, rica ediyoruz onları. Bir başka dersimizde bize yeniden sorsun. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü e, dikkatler dağılıyor belli bir saatten sonra. Allah hepinizden razı olsun. E, vaktimiz de geç oldu bayağı. 11.30'a geliyor saat. E, Allah dinlediklerimizle, anladıklarımızla en güzel şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Geceniz varlık olsun ve دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته